onda haysız olabilir ve انه halalü'd-demi vel mal ve انه halalü'd-demi vel mal ve hükmü aleyhi bil hulud fi'n-nar onun kanını malını halal kıldığı gibi işte bu öse ebediyen cehennemde kalacak hükmü vardı bu kişi inma ta zalik eğer bu söz veyahut bu inanç üzerinde öldüyse peki işte geçmişte bu ölen insanlar mesela ben Maturidiyim diyen adam bu inanç üzerinde ölüyor mu ölmüyor mu Bizim şu İslam dünyasında olan toplumlar, örneğin bizim Türk toplumumuz, Ab Pakistan toplumu, Afganistan toplumu, İslam Cumhuriyetleri'nin toplum, genelde bu insanlar çoğu hepsi Abu Mansur'un akidesine mensup olan insanlardır. Ve bu akide üzerinde öldüler. Sen kalkıp da şu mukallit olan insanlara kafir diyebilir misin? Kafir diyen bir insan, Gerçekten büyük bir hata etmiş olur. Niçin? Her şeyden önce bunların üzerinde, bu toplum üzerine hüccet oluşturulmamıştır. Bir. İkincisi bunlar belli bir imamı taklit ediyorlar. İki. Çünkü güveniyorlar bu imama veyahut da bu sözü veyahut da bu inancı ortaya atan kişilere. 3 Dördüncüsü bunlar hata ettiler. Beşincisi bu konuda cahildirler. Ve bu şekilde bunlardan dolayı kalkıp da biz... Türk toplumu veyahut da şu toplumu veyahut bu toplumu, Abu Mansur'un inancına göre yaşadık, yaşayıp veyahut inandıkları için bunlar kafidir demek, ehl-i sünnet ve cemaatinin inancına aykırı bir inançtır. alimlere hata ettiler, e, e, tabi olanlar da taklit ettiler. Taklit ettiler. Taklit dolayı evet. tekkür edilmez. Tabi canım. Ama bu tür saydığım, bu saydığımız meselelerde, ey meselem, diyorlar ki Allah celle celalühü eli yoktur diyorlar mesela. Onun eli yeni demek istedi yani, Allah'ın kudreti tevil, tevil yaptılar. Ama bu tevil doğru bir tevil değil, fasit bir tevildir. Yani Arap lügatında makbul olmayan bir bir e, söz veyahut da bir ictihaddır veyahut da bir tevildir. Dolayısıyla bunlar bu akideyi inanç edinince, alimleri öyle söyledi onlar da alimlerine güvendikleri için tamam mı bu inancı sahip edindiler ve bu inancı üzerinde ölüp gittiler biz de kalkıp ama bunlar namazları kılınıyor efendim cenaze namazları kılınıyor Müslümanların mezarında gömülüyor niçin çünkü bu zahirde bunlar Müslüman olarak gözüküyor ve küfrü kastetmedikleri için ve cahil oldukları için bunlar nedir bizim yanımızda mazur olabilecekleri gibi Allah katında da mazur olabilirler. Tamam mı? Vallahu Vallahu a'lam taban. Çünkü biz hakikati bilmiyoruz. Hakikati bilmediğimizden dolayı bunlara karşı yani hüsnü zanda bulunmamız gerekiyor. Ama elimizden geldiği kadar dilimiz dönebildiği kadar güzel bir hikmet ile güzel bir söz ile güzel bir davet ile biz onlara ne yapacağız? Devamlı anlatacağız. Güzel bir üslupla anlatmaya çalışacağız. Bu tür meseleler devamlı ne yapacak? Davetçiler İslam dünyasında olan Selefi akideye sahip olan davetçiler devamlı bunu haykıracaklar, konuşacaklar. Gerekirse her davetçi, her davetçi birçok yerde ne yapacak? Bu meseleyi tekrar edecek. Niçin? Çok çoğuldukça bir gün gelir bakarsın ki O dün yanlış düşünen insanlar bugün bu doğru, doğruluğu kabul edebilirler. Ama efendim söylemeyin, bu meseleleri konuşmayın, bu fitne yapıyor, fitneye vesile oluyor gibisi sözler sarf etmek de doğru değildir. Allah Celle Celaluhu'nun gerçek inancına çağrı yapmak fitne değildir. Geçmişte bu yanlış olarak aktarılmış, şu anda selefi akideye sahip olan, alimler veyahut da ilim talebeleri ve da davetçiler bunu bu çağrıyı tekrar diriltmek istiyorlar. Tamam mı? Dolayısıyla bu çok çok eee konuşulduk, konuşuldukça ve kitaplarda yazıldıkça, anlatıldıkça bir gün gelir Allah'ın izniyle bu insanlar dinlerinde samimi oldukları için bakarsın ki doğru yolu bulup ne yaparlar? Seçerler. Sürebiz.